지캐스테 Merhaba kainat, bugün 31 Aralık Cuma, yıl 2010, ay 12, gün 365 Kasım 54 1432 Hicri Muharrem 25, 1426 Rumi Aralık 18 Maarif Kitaphanesi bütün okuyucularının 2011 yılını tebrik eder, sağlık ve mutluluklar diler Günün dörtlüğü Medeniyet büyüyen bir ağacın dalıdır, yeni yıl ilerleyen nesillerin malıdır Yeni bir yıla girip eski yaşıyoruz, çelikleşmiş bir millet olarak yaşıyoruz. Ahmet Özson Yemek Listesi gün 366 Kuru yemiş, düğün çorbası, hindi veya tavuk kızartma, iç pilav, fava, baklava ve kuru yemiş. Büyük saatli marif takvimi Just as I Merhaba Herkes, Açık Radyo Burası 94.9, AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Yılın, haftanın ve yılın son açık gazetesini yapıyoruz. Bugün yılın son günü ve kısa bir açık gazete olacak. Ondan sonra saat 8.30'dan itibaren size geçen yılın ardından adıyla hazırladığımız, her sene hazırlamakta olduğumuz bu geriye dönüp bakış programlarından bir diğerini de sunacağız. Bunun için hemen Diyorlar. Çıkalım ve bir özet verelim. Çelikleşmiş bir millet olarak yaşıyoruz diye bitti. Sen okuduğun dörtlük, yani bana da Stalin'i hatırlattı tabii bu. Stalin çelik adam lakabını taşır <gülüyor> Çelikleşmiş bir millet Sovyetlerde de çok modaydı. Herhalde yani. zaten bir öykümde vardır. Yani hani Sovyetik yanıyla değil ama işte çelikleşme yanıyla. Evet. Praetaryen, çelik beden, çelik kafadan başlar. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi bir şöyle bir bilançoya bakıldığı zaman çok bizim açımızdan dünyanın en tehlikeli mesleğini yapmış olduğumuz ortaya çıkıyor gazetecilik. Eğer bize gazeteci denebilirse yayıncılık. Yandan falan olur. Evet 2010'da 57 gazeteci öldürülmüş sınır tanımayan gazeteciler örgütü 2010'da 51'de kaçırıldı diyor yani kaçırılmayı da. Çok ağır bir durum kabul etmemiz lazım. Mesela iki Fransız hala şey yapılmamış durumda ele geçirilememiş. Sınır tanımayan gazeteciler söylüyor. Pakistan ilk sırada Irak, sonra Meksika, Somali ve Filipinler. Ayrıca Honduras'ta darbeden sonra da korkunç bir hal aldı. Darbeciler gazetecileri sevmiyorlar anladığım kadarıyla. Çin gibi ülkelerde de başta internet olmak üzere medyayı hedef alan kısıtlamalar da artıyor. Son olarak Skype'ı da yasaklamaya karar vermiş. Kim? Çin. Ha ben pardon kaçırmışım başını da Türkiye mi acaba diye şey Yok, yaptım. Yok Çin. Ha, e, Çinliler yapıyorlar. Neyse ki ülkemiz sansürsüz müreffeh ve gazetecilerin asla ve asla hiçbir şekilde kovuşturulmadıkları ifade özgürlüğünün sağlam olduğu bir ülke. Kürtçe konuşmuyorsanız diyebilirim Ben de yine ceza vermişler Azadiye velat gazetesine Evet dünya rekorunda kırılmasına gidiyor tabii. kırılmış olmadı Bence evet. zaten 200 küsür sene vermişlerdi şimdi e, yeni ...imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürüne e, Emine Demir 138 yıl ağır hapis cezası verildi e, yani, gazetecilikten yapılıyor bu 138 yıl ve madde de şöyle 138 yıl ve tutuksuz yargılanıyor dünkü duruşmada da bulunmamış hı hı. 138 yıl verdik size diyor bir mahkeme hı hı. bir gazeteciye ve şöyle Türk Ceza Kanunu 314. maddesi uyarınca madde. terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ...ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçları... Burada mi? felsefi bir sıkıntı yok mu? Yani hani 138 yıl ceza vermenin gazeteciye ne anlama geldiğine dair... ...çok bir şey söylemeyeceğim kendi adıma ama... E, ...örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek diye bir suç... ...kavramsal olarak sorunlu değil mi? Yani çünkü örgütlü bir suç mu bu acaba şimdi yoksa örgütsüz bir suç mu? Çünkü örgütü değilim ama örgüt adına suç işliyorum. Evet. E, bu durumda ağır ceza mahkemesinde örgütlü gibi mi yargılanıyorum yoksa... yani? Kendi içinde e, bir sıkıntı var sanki. Ama tek sıkıntımız bu değil. Bunu ama şeye soracaksın tabii. Benden ve Volkan'dan çok Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi. 6.ye ne sorayım? Bir de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi de terör örgütü propagandası yapmak suçundan 6 yıl ceza verdi. Bu sefer e, Azadiye Velat Gazetesi'nin eski yazı işleri müdürü Ozan Kılınca. Aynı gün oluyor bunlar. Bu arada da. E, Diyarbakır'da Kürtçe yayınlanan e, ve yazı işlerinde Gurbet Çakar'ın yaptığı e, bir kadın dergisi var. Kürtçe yine ayıptır söylemesi. E, üç yıl hapis cezası. O da terör örgütü propagandı. O üye olmamakla birlikte. O da üye olmamakla birlikte ama ve lakin e, nedense bir de böyle. O hangi böyle... mahkemede? Diyarbakır 6. Bu ikisi Diyarbakır'da, öbürü Diyarbakır 5. Peki oturuyorlar. Ya bir de terör örgütü üyesi olsaydı maazallah düşünebiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> 238 yıl verebilirlerdi, değil mi? En az. En az. Yani e, ucuz kurtulmuş. Terör nedir, yani, terör 138... nedir falan geçtik zaten ama. ama çıkamayabilirler normal bir ömür içinde. E, büyük ihtimalle. Yani 138 yıl Değil mi? İnsan ömrü için kısa evet, bir zaman yani sayılmaz. Genç olsa da şimdi diyelim ki 25-30 yaşları arasında olsa genç bir gazeteci gene de bence kurtulmaz. Yani orada bitir, biter hayatı herhalde. Yazmasalardı onlarda. Terör örgütü propagandası terör örgütüne üye olmadıkları halde yapmasalardı. Yani bir, yani gerçekten gazete, yayıncılıkla ilgili böylesine bir ceza verebiliyor olmak ya özü gereği gayet gayet Otoriterden bir adım ileride İkincisi zaten Şunu da merak ediyorum Ben bir şey düşünüyorum Bu düşündüğümü başka kimler tarafından düşünüldüğüne bakıp yazmalıyım önce değil mi Çünkü eğer benim gibi düşünenler arasında Başka birileri başka bir şeyler daha da yapıyorlarsa Onların yaptıklarına ben de sorumlu hale gelebilirim Evet Yani buna da hukuk ve adalet deriz değil mi yani Türkiye'de ifade özgürlüğü gittikçe geriliyor. Bu arada evet, hani, gazetecilik da kültüsü... dünyanın en tehlikeli mezli olduğu gibi Türkiye'de gibi açılımlarıyla ünlü ünlü bir e, iktidarın da döneminde. Şimdi mesela bu aynı gün Cumhurbaşkanı Gül' de Diyarbakır'ı ziyaret ediyor ve işte kültürel miras, kültür zenginliği olduğunu finan vurguluyor resmi değil. Kürtçe diyor böyle devam edecek. Konuşulan diğer dillerde kültür zenginliği diyor. Kürt sorununun çözümü içinse demokratik standartların yükseltilmesi ve iş aç sorununun kalmaması gerektiğini altını çizmiş. Yani çok iyi etmiş tabii yılın son günü. Hı hı. Oraya giderek orada da ilk kez bir orada evi yerine otelde kalarak falan. Bütün bunların hepsi çok iyi. Ama yani aynı günde 138 yıl bir gazeteci Örgüt iyisi olmamakla beraber hı hı. böyle bir ceza geçirip ayrıca Kadın Dergisi'nin yöneticisine 3 yıl terör örgütü propagandasından yani eski yazı işleri müdürü içinde 2 ayrı sayısında yayınlanan haberlerden dolayı 6 yıl hapis cezasına verilmesini nasıl izah ediyorlar? Yani Cumhurbaşkanı da birisi. Bir de böyle bir şey oldu Sayın Cumhurbaşkanı de, dese iyi olurdu yani. yani. Cumhurbaşkanına söylenecek çok şey olduğu için o da e, arada bir Diyarbakır'a gidiyor olduğu için konu buraya kadar varmamış herhalde. Hukuk sistemi iyi işlemiyor diyebiliriz galiba memlekette. Ya, hukuk sistemi iyi işlemiyor onu biliyoruz ama bu sistemik bir sorun değil bu başka bir şey. Bu gayet gayet ideolojik bir sorun. Mahkemelerin ideolojisi olması, devletin bir ideolojisi olması ve bunun üzerinden vatandaşlarının kafasına göre yargılayabiliyor olmasıyla ilgili değil mi bu sıkıntı? Yani çünkü şiddet çağrısı yok anladığım kadarıyla. Gidin bilmem kimleri öldürün şuraya bomba atın falan gibi bir şey yazmıyor. Hayır yazmıyor. Anladığım benim de öyle. Bunun Fakat... dışında neyi suç sayabilirsin ki? Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütü üyesi... <gülüyor> Propagandası top... yapma. Yani olacak iş değil. Fakat ideolojik tarafı var ama hukuk sisteminin işleyip işlememesi konusundan da ayrıca aldınmalı. Çünkü mesela İsrail de ideolojisinden İsrail hükümetlerin iktidarlarının ideolojisinden ve dış politikasından özellikle Filistinlilere yaptığı bu işte şey politikalarından işgal zulüm politikalarından eleştiriyoruz Hı. ama İsrail de mesela şey işliyor hukuk sisteminin işlediği Tabi bir de Filistinlilere de sormak lazım. Kendi içlerinde adil bir sistem işletiyorlar ama evet, orada kilitli rejim olduğu için evet. biraz apartheid de diyorlar. O tip bir sıkıntıları olduğundan orada başka bir şey daha var. Yani bence mesela Arap olanlar Filistinli olanlarla ilgili aynı şekilde işliyor mudur? Bir daha bakmak gerekir. Tabi canım Hanan Zuhabi'ye yaptıklarını filan Arap, Arap kökenli milletvekiline bizzat milletvekiline yaptıklarını gördük. Ama bu da bir şey işte evet. gene. Takdire şayan gerçekten e, Cumhurbaşkanı Moşe Katsav tecavüzle suçlanmıştı. E, bunun üzerine baya baya hemen hızlı bir şekilde dava başlamıştı falan filan ve Yan, ceza aldı. Yanlış Alıyor hesap yani. yaptı aslında. Yanlış hesap yapmıştım ben. Cezaevde izliyordum. Önce taciz suçlamalarını kabul etmiş. Evet. Ama ufak... tecavüz falan yok canım gibi bir şeyler evet, söylemişti. Evet ve bunu kabul etmesi karşılığında da diğer iddiaların düşürülmesini istemişti. Sonra fikir değiştirdi. Hı -hı. İşte hayatın hatasını yapmış Olduğu öyle orada anlaşılıyor. Hayır ben tacirde yapmadım anasını satayım dedi. Ve yargılayın dedi. Sonuç olarak yalnız iki ayrı suçtan hüküm giydi. Üç kadın memur dava açmıştı 1990'larda Turizm Bakanı iken. 2000-2007 arasında suçlamaları reddetmesine rağmen 3 üyeli yargıçlar kurulu Katsav'ın savunmasına inanmadı. Ve 16 yıla kadar hapis cezası verilmesi mümkün. Yani düşünebiliyor musun Bir eski cumhurbaşkanını, Türkiye'nin gelmiş geçmiş cumhurbaşkanlarını da şöyle bir düşün. Mesela yargılanıyor ve tecavüzden hapse atılıyor. İlginç olabilir. Allah... isim vermeyelim. Yok yok vermeyelim. İsme gerek yok. Katsaf kararı temiz edecekmiş. Belki temizden kurtarır. Ee, bir de Katsaf bu konularda bize ders vermeye de devam ediyor ki anlayabilmiş değilim. Bir kadın hayır dediğinde hayır demek istiyordur demiş Katsaf. Öğrendiğini mi göstermek istiyor acaba? Mahkeme diyor onları Katsaf değil ya o Evet özür dilerim Katsav'ın savunmasının yalanlarla dolu olduğunu vurgularken hakimi evet, söylediği evet. sözmüş Cümle ya, devrik olunca şey... ben Katsav'ı gördüm ve bunu gördüm hmm. Yok artık Katsav bu kadar ha. küstahlaşmamış yani... Mahkemeyi bile kızdırabilirdi bunla <gülüyor> yani. Özür diliyorum Efendim Evet şimdi peki Bir de dünyanın genel durumuna da Kısaca bakalım Afganistan'da durum iyiye gitmiyor yıl biterken sen hep söylüyordun iyi olacak diyordun. Olmadı işte Volkan'la birlikte söylediğiniz Afganistan'da bombalı saldırdı. 14 sivil ölmüş. Amerika zaten 1'e 10'muş biliyor musun? Hı hı. Bir militan öldürüyor. Onun karşılığında 10 sivil ölüyor. O, o, ölen, ölen sivillerin de Hepsi daha çıkıyorlar sonunda. Ya yani Amerikan karşıtı oluyorlar, terörist oluyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Neden böyle yapıyor bu insanlar? Bir sıkıntı büyük ihtimalle. Hayat, en nihayetinde varoluş bunlar ağır şeyler. Evet, Nahre Saraj bölgesinde halk pazar yerine giderken kullandığı bir yol varmış halkın orada. 14 sivil ölü vermiş. Aralarında kadınlar, çocuklar parçalanmışlar. Afganistan'da bu yılın ilk ayında 2412 sivil öldü zaten. Yani 240 kişi ölüyor ayda, günde 8 kişi değil mi ediyor. İşte 1'e 10'luk da bir şey var, oran var, böyle gidiyor hayat. Yüzde 20'lik bir artış var ki çok endişe verici. Tabi Amerikan askerlerinin sayısında da giderek, Amerikan ve Batılı NATO askerlerinin diyorlar onlara, Aysaf neyse işte, sayısı güvenlik ve destek gücü. Mesela Afganistan'da 6 Amerikan askeri öldürülmüş. Bu sefer NATO dememişler. Hemen açıklamışlar burada. Pusu. Birden fazla noktadan aynı anda ateş açılmış. 8 Amerikalı askerle 11 Af Af Afgan askeri de yaralanmış. Müthiş bir kanlı bir olay olmuş aslında. Yani 6 Amerikan askeri ölüyor. 8'i yaralanıyor. 11'de Afgan askeri var. Hı hı. Evet yani... 25 kişi orada ölüp yaralanıyor falan böyle bir şey. Bu arada Fildişi sahilinin <gülüyor> jenoside giden olaylarında Gabge, Goran Gabgo, Gabgo'nun danışmanı, Amerikalı danışmanı istifa etmek zorunda kalmış. Çok üzüldün değil mi? Öyle diyelim. <gülüyor> Irak'ta sivil ölümler 2010 yılında azaldı diye bir haber var Voice of America'dan. Bu da beni işte. ...öldürüyor yani. buna Oksimoron dedikleri de böyle bir şey herhalde. Ölümler azaldı diyor. Ve aynı anda... ...Hristiyanlara yapılan saldırılar... ...iki ölü, bir yaralı. 12 yaralı. Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yetkili... ...Bağdat'ta Hristiyanlara ait... evlere ...ev yapımı, el yapımı... ...bombalarla 6 ayrı saldırı... ...düzenlenmiş. Ve saldırılar 2 saat sürmüş. Hristiyan azınlıkta... Sizlere <gülüyor> ömür. ömür durumda kaçmaya çalışıyorlar. Felluce'de de büyük, çok büyük ölçüde düşük doğum, doğumlarda düşük yapılıyormuş hala. Amerikan operasyonu deniyor 2004'te yapılan Felluce'deki. Sen inanıyor musun bunların bir alakası var mı? Düşük yapmalarının orada fosfor bombaları falan. Hala yapılıyor. hamile kalabiliyorlar mıymış? İlk kısırlaşmamış assaydı. kadın var aslayı yani. Çünkü Felluce'de ne olduğunu büyük ihtimalle pek çok insan hatırlamıyor olabilir diye düşünüyorum üstünden çok zaman geçtiği için. Felluce Irak savaşı sırasında bütün Amerikan e, öfkesinin ve nefretinin odaklandığı yer haline geldi direnişle. Ve taş üstünde taş koymalar. Paralı askerleri işte Blackwater evet. askerlerini öldürdüler. Bilmiyorum. Sürüklediler. Onun intikamı çok fena oldu. Çok ağır oldu yani. Bütün şehri yıktılar <gülüyor> ve e, yasak ne kadar silah varsa kullandılar. Evet. kullandılar. İnsanlar gibi. ardından senelerce hayatta kalabilen az sayıda insan Felluce'de inanılmaz bir ağırlıkta güvenlik işkenceleri içinde yaşadı. Hala da durumları çok iyi değil. Çok ağır bir bedel ödedi Felluce. Ağır bir bedel ödeyen bir de Haiti var. Dünyanın Hı -hı. ilk demokratik cumhuriyeti biliyorsun. Hı -hı. Köle isyanı. Ve biz artık köle olmak istemiyoruz deyip Fransa'yı da sonra da Fransızlarla da mücadele ettiler. Ve ilk antikolonyal ve ilk antiköle devrimi yapan ülke bunun bedelini hala ödüyor. Şu anda yeni resmi bilanço açıklanmış 3333 ölü koleradan önce depremden sonra fırtınalardan sonra da koleradan Gidiyorlar. Amerikan başkanlarının hepsi orada yardıma koşmuşlardı. Hatırlıyor musun? Kravatlı ve hatta kravatsız şekilde gidip. Bush ve diğer Clinton, Carter hepsi birden hı hı. orada. Ama olmadı işte. Yardım gitmemiş. Yani 3333 ölü bir şey gibi böyle şaka gibi rakamda. Bir yılda yeni resmi bilanço. İşte o da öyle. Bu arada Hristiyanlara karşı derken Türkiye'de de ilginç bir eylem olmuş. İstersen ondan da bahsedelim. iki dakikalık bir şeyde. Noel Baba saldırısı olmuş. Kime? Noel Baba'nın maketini bıçaklamış. Ha, ben Noel Baba birilerine saldırmış zannettim. Evet. Bir e, Noel Baba'ya haddini bildirme operasyonu Anadolu Gençlik'ten geldi. E, kimdirler derseniz işte Saadet Partisi'nin... E, Doğrudan bağlı olmayan ama velakin aslında Saadet Partisi olan bir kolu Anadolu Gençlik Derneği. İstanbul Üniversitesi önünde bir grup öğrenci toplanmış Anadolu Gençlik Derneği'ne üye ve gayet gayet önemli bir fırsat bulmuşlar kendilerini ifade etmek üzere. Grup adına Güven Gündüz konuşmuş. Demiş ki yılbaşı kutlamaları Batı'nın ifsad edici kültür emperyalizmin Müslümanları... Net ederce etkilendiğinin bir göstergesidir. Müslümanlar üzerine kuşatıcı bir etki yapan batı Müslümanları toplumları öz değerlerinden uzaklaştırırken kendi köylemiş derleriyle bizi kendimize yabancılaştırma gayretini sürdürüyor demiş. Ben Amr Suresinin de 162. ayetini okumuş ve arkasından da temsili şişme Noel Baba'yı bıçaklamışlar. Ben eleştirileri anlamadım. Çünkü Patlamış mı Noel Baba? Hiç. Şişme olduğu için doğal olarak sönmüş. İnmiş Noel Baba. Ama e, yani şimdi sıkıntı bir e, doğunun batı batının doğuya karşı bir operasyonu Noel Baba anladığım kadarıyla. Gayret ediyorlar çünkü bizi yabancılaştırmak ve değerlerimizden uzaklaştırmak için. iki zaten Hristiyanların kendilerini yabancılaştırma yollarından biri. Çünkü temelde pagan kültürüne ait olduğunu da söylüyor Anadolu Gençlik Derneği. <gülüyor> Ama ee, ve da kalmıyor. pagan kültürünü benimsemişler. Ha, toptan Hristiyanlıkta bir arıza var. Evet. Anladım. Bir arıza daha var. Bir üçüncü eleştiri noktası. Yine bir diğer ikisinden bağımsız. O da e, bunlar aslında satışları arttırmak için yapılan bir Lolo'yu anlatıyorlar. Yani bir de antikapitalist yönleri var anladığım kadarıyla. E, yani neresinden tutsam diyebileceğim bir şey değil. E, ve tabi bunun bir Simgesel şiddet eylemi olduğunu söylemeye gerek var mı bilmiyorum bir şeyleri şişliyor olmak e, aslı yerine e, aslı olmayanı şişliyor olmak bir garip edep yahu diye de pankart açmışlar hakikaten e, şişme Noel Baba şişleyen arkadaşlar tabii şeyi düşünmek lazım niye böyle bir eylem yapıyor olduklarını ya yani benim aklıma gelen daha çok aslında hani e, soldakine benzer bir hayatları varsa onlar da cemaatsel yaşıyorlar çünkü Türkiye'deki sosyalist sol gibi e, ...gruplar içinde bazı gerginliklerden kaynaklanıyor olabilir. Diğer gruplara mesajdır bu. En sert, en delikanlı, en Müslüman biziz diye büyük ihtimalle. Çünkü Saadet Partisi biliyorsunuz iki parti oldu artık. Has Parti ve Saadet Partisi. Şimdi kimin daha hardcore olduğuna dair bir tartışmayı... ...hiç başlamadan hızlı bir şekilde çözümlemek için yapılan bir şişleme eylemi gibi geldi bana. E, sanırım solda olduğu gibi orada da bir liberal Müslüman ve hardcore Müslüman... Hikayesi başlıyor ya, olabilir. Yılbaşı gecesinin de Hazreti İsa'nın doğum gecesi olduğu iddiası yalandır demiş. Her konuda aydınlandık <gülüyor> yahu. Yani, yani şimdi bu durumda pagan inancı olduğu için bir kere Hristiyanlar kazıklanıyor. Yetmiyor. Hristiyanlar bizi doğudakileri kazıklamak üzere batı kültürünü kalkmak için bunu kullanıyor. Yetmiyor. Üstüne üstlük tarihleri falan yanlış biliyorlar. Üstüne üstlük bir de satış yapmak evet. için bütün bunları kullanıyor. Peki Hristiyanların öldürülmesine... Giyselerin yakılmasına ne diyorlar Irak'ta acaba? O konuda pek şey hoş açık. değil diyorlardır. Ee, yani ama Yo, bir, e, bir açıklama yandan, yaptıklarını duymadım. Hiç. Ya umurlarında değildir ama hani soracak olursan zorla hoş değil diyecektir. Ne de güzel oldu demez herhalde diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü çok hoşlanmadıklarını söylemek mümkün. Peygamber Efendimizin özellikle vurguladığı kim bir millete benzemeye çalışırsa o onlardandır ve bizden başkasına benzemeye çalışanlar bizden değildir. Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyin hadislerini. Ee, evet, yüzünü sprey para. ayakkabı boyasıyla boyadı şişmen Noel Baba'yı çakıyla temsili olarak bıçakladı. Bu Ardından inerken değil, tepesine bıçaklamış... <gülüyor> temsili olan o değil. Temsili. temsili olan gerçek olmayan bir Noel Baba'yı bıçaklıyor olmaları. Evet, yoksa radikalın haberinde bir söyleyişinde bir yanlışlık var yani. Evet. Temsili olarak bıçaklamıyor. Hakiki olarak bıçaklıyor da temsili bir simgeyi bıçaklıyor. Neyse. İsrail'de de Yahudi kadınlar yazılan bir mektupla Araplarla flört etmemeleri ve aynı yerde çalışmamaları konusunda uyarılmış. Bu asla ırkçı değil. Kadın özgürlüğü için gerekli bir adım. Yanlış anlamayın. Ee, niye derseniz hemen açıklayabilirim. Kendisine Yahudi isimleri veren bazı Araplar var. Yusuf'u Yosi'ye, Samiri Sami'ye, Abedi Ami'ye çeviriyorlar. Size yakın olup hoş görünmeye çalışıyorlar ve dünyada sizden başka kimse yokmuş gibi hissettiriyorlar. Erkekler bunu yapar genellikle. Neyse, Arap erkeklerin de yaptığını öğreniyoruz. Kibarlık gösterip gerçekten sizinle ilgileniyor gibi yapıyorlar ama davranışları geçici. Ellerine düştüğünüz, köylerine gittiğiniz ya da onların kontrolü altına girdiğiniz an her şey değişir. Hayatınız asla eskisi gibi olmayacak ve size gösterilen ilgi hakarete, küfüre ve dayağa dönüşecektir. Evet. Yani. değil merak etmeyin. Bu arada... Bülent e Post'un gazetesine de işte o peygamber karikatürleri yapan e, gazetenin önünde de bir sürü şey yakaladık diyorlar. Danimarka polisi terör örgütü el kaideci yakaladık diyorlar ama tırnak içinde veriliyor BBC'de filan. Ve kardeşi de konuşmuş yakalananlardan birinin. ya yani Uzun... Böyle en tarihi ve sakallı takkiri gezdiği için başka hiçbir sebebi olamaz dedi. Bilmiyoruz. Onu şimdi yargılanmasını da göreceğiz. Yani din savaşları hızla gelişiyor. Bunu da söyleyelim. Bu arada temsili bir işkence müzesi haline getirilen. ulucanlar cezaevinde işkence görenler bugün milletvekili bir kısmı hayatta kalanlardan. Ee, müzeyi gezmeye gittiler giremediler Temsili giriş yok harbi girmek zorundalar <gülüyor> Zamanında girdiniz Siz bilmiyor musunuz içeriye neye bakacaksınız demişler, kap Dememişler öyle tabi İHD Başkanı insan Hakları ve Yanındakiler Başkanı, de milletvekili BDP Milletvekili Sırrı Sakık Bengi Yıldız ve Akın Birdağ e, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan Birlikte bu yeni e, işkence müzesi Haline getirilen Ulcanlar Cezaevini Gezmek istiyorlar Henüz daha açılmamış demişler gitmişler kapıya kapalı demiş yassah. kapıdaki ee, yok yassah kısmını e, Sakık altında Belediyesi'ne aramış ya <gülüyor> bir girsek biz zaten biliyoruz içeri, gezdirmeye gerek yok diye <gülüyor> ee, taleplere olumlu yanıt alamamış. E, ...alınmamışlar bildiğin içeri yani özetle milletvekilleri. Bu da yılın son gününün en hoş şakalarından Burası biri. Burası büyük bir alan. Henüz toplu ziyarete hazır değil. <gülüyor> toplu ziyaret dedi üç kişinin gelmesi evet. değil mi? Hazır değil ne demekse okşayıp herhalde hazırlıyoruz önce. Tamam sakin ol birileri gelecek ama... ...içeride bizlere emanet edilmiş yüzlerce obje var. Obje dediği işkence aletleri falan. Bunlardan herhangi birinin zarar görmesi. <gülüyor> Milletvekillerinden birinin koşup... E, ...ne bileyim dar birinin... Bacağını kıracağından korkuyor herhalde. <gülüyor> evet. Veya kaybolmasından da endişe ediyorlarmış. Cebine de atabilir. Evet oradan bir urgan çalabilir ya da deniz gezmiş resmini. Diye. Tabii tabii bir şeyleri araklama ihtimalleri var. En doğrusunu yapmışlar. Ayırt etmiyorlar milletvekili falan filan. Herkese eşit muamele. Bir de toplumsal bellek platformu adına bir basın bülteni var. Ona da kısaca değinelim. Yine bir saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteciye... ...ve yazar Uğur Mumcu'nun oğlu... ...Özgür Mumcu'yla beraber... E, ...The Marmara Oteli'nde... ...16 yıl önce hayatını... ...kaybeden bir patlamada yazar... E, ...Onat Kutlar ve arkeolog... ...Yasemin Cebenoğan için... ...düzenlenen bir anma töreni... ...saldırganın PKK üyesi olduğunun... ...ortaya çıktığını belirtmiş aileler... ...ve özür bekliyoruz... ...demişler. Bu da... ...önemli bir açıklama... Ee, bu arada son belki de iki haberden birisi e, Abdullah Gül Diyarbakır'da işte şey dedi e, resmi dil Türkçedir bunu zaten artık biliyoruz MGK tek devlet tek millet tek tek tek bir sürü şey söyledi e, o tekilliğin temsiliyetini yapıyor Gül'de peki Kürtçe nedir derseniz kültürel mirasmış peki kültürel mirası nasıl koruyormuşuz ee, işte orasını anlamadım çünkü kültürel miras dediğiniz anda korumak ve yaşatmak üzere adımlar atıyor olmalısınız yani evet. hani kültürel en, miras en olduğuna katılmıyorum şahsen. Çünkü hani ülkenin... Yaşayan bir dil ya e, kendi dilin. Bir sürü insanı konuşuyor bunu bu bir dil. Ama hani diyelim ki kültürel miras o zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak gibi görevi var. Bu dili ne yapıyor bu konuda hiçbir şey. O zaman başka türlü bir ayıp çıkıyor ortaya ama zaten neresinden tutsan Kürt sorunu elinde kalıyor diyebiliriz. Yani Cumhurbaşkanı'nın gezisiyle birlikte hayatımızda değişen doğal olarak bir şey yok. Ve son haber... Ee, o da akşam gazetesinde manşet bugün taşıma karlı olimpiyat biz yıllar önce bu manşeti atmıştık yakında öyle olacak bak diye eyleşiyorduk kendi aramızda. Gençlik şeyi olunca değil mi Erzurum'da düzenlenen evet. gençlik şeyi. Kış olimpiyatları oldu üniversiteler arası kış olimpiyatları 27 gün kal kaldı hala kar yok Erzurum'da falan da köyde. Pardon, Palandöken'den kenden kamyonla kartaşınlıyor şu anda. Biz dememiş miydik? Diyor, diyebiliriz artık çünkü bunu hakikaten Tabii, söyledik. İnşallah taşıma kara kalmaz bu iş diye. Doğal arasında. olmazsa suni olarak da yağdıracaklarmış. Erzurumlar ilk kez eksi derece için duaya çıkmış. Evet, böylece bitiriyoruz kısa açık gazeti ve o detayla şey yapalım, çıkalım o deta diye bilinen çok önemli bir Amerikalı şarkıcı, oyuncu, gitarist, şarkı yazarı ve insan hakları aktivisti. Onun 80. doğum günü 2008'de vefat etmişti. One Grain of Sand dinliyoruz ve bizden sonra geçen yılın ardından adlı yıl sonu değerlendirmesi geliyor. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın. İyi yıllar. Günaydın. One grain of sand, one grain of sand in all the world, one grain of sand, one little boy, one little girl. One grain of sand, one drop of water in the deep blue sea, one grain of sand, one little you, one little me.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 One grain of sand One drop of water in the, the deep blue sea One grain of sand One little you One little me One grain of sand One little star In the lonely blue One grain of sand One little me One little you I love you so i love you so i love you so i love you so more than you'll ever ever ever know one green bu açık kaste